يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجال كسر ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله وقولوا قبلا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فزا عظيمة أما بعد ve istaghalu sallallahu kardeşlerim Siyer sohbetimizin 39. konusu ve 83. dersini inşallah göreceğiz. Allah'ın lütfuyla elhamdülillah bugünkü konumuz Yine Uhud Savaşı ile alakalı, Uhud Savaşı'nın sonunda gerçekleşen bazı hadiseler, anlatılması gereken bazı mevzeler var. Onlardan bahsedeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki o değerli ashabıyla birlikte yanında kalan, şehit olmayan o değerli kahramanlarla birlikte daın eteklerine doğru daha yoluna doğru çekilmiştir ve askerleriyle birlikte çekiler çekilirken de o müşluklerin bu e, müşluklerin halkasını müşriklerin üzerlerine gelmesine e, engel olarak onların e, yani gücünü kuvvetini bertaraf ed ederek daha yoluna çekilmişlerdi nihayetinde Aleyhissalatü vesselam'in yanındaki kimseler en zor sah saatlerde, anlarda, dakikalarda, sıkıntılı anlarda bile Aleyhissalatü vesselam'ın yanından ayrılmamışlardı. Evet. Onlar, yani Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam'ın bu ashabı, e, bu değerli Peygamberi korumak için bedenlerini kalkon etmişler, siper etmişler. Bu nihayetinde de e, İslam'ın geleceğini korumak için, onun bekçiliğini yapmak için bedenlerini hiç çekinmeden aleyhissalâtu vesselâm'a kalkan yapmışlardı. İşte bu esnada aleyhissalâtu vesselâm daha doğru çekilirken bir kaya görüyor ve onun üzerine çıkmak istiyor. Ama o kadar yorgun o kadar bitkin ki güç, güç yetiremiyor. Yani üzerinde çıkanmıyor. Talha radıyallahu anh oturuyor, aleyhissalâtu vesselâm'ı alıyor, sırtlanıyor ve o kaya'nın uzerine çıkart. Aleyhissalatu vesselam talha cebe talha'' diyor. Talhaya vacip oldu. Yani cennet talhaya vacip oldu diyor. Allahu akbar. Bunu Ibni İshak rivayet ediyor. Onun e, rivayetinde şöyle, Aleyhissalatu vesselam dağ, dağdan bir kaya parçasına, Uhud dağından bir kaya parçasının üzerine doğru çıkmak için böyle kalkıyor, o tarafa doğru yöneliyor. Fakat zayıf ve bitkin düştüğü için çıkamıyor. Tanrı radıyallahu anh onun yanında oturuyor. Ve aleyhissalatü vesselam da onun üzerine çıkıyor. <gülüyor> Sonra da aleyhissalatü oraya çıkıp oturunca yani aleyhissalatü vesselam'a Karşı yaptığı bu hizmetten dolayı Talha'ya cennet vacip olmuştur. Müşrikler bu arada, s yani s yanındaki kahramanlarla, o değerli insanlarla e, dağ yoluna, Uhud dağına böyle çekilirken, yerleşirken, son bir defa daha bir hücum yapmak istiyorlar. Zannede galiblerine göre Ali Sırat'a öldürüldü diye biliyorlar. Hani İbn Kum'a denen bir biri müşriklerdi. O, o Ali Sırat'a vesalam'ın omzu omuz tarafına iki defa çok şiddetli bir şekilde vuruyor. O zırhından da yer açılıyor. Yani zırhı yırtılıyor, parçalanıyor. O adam İbn Kum adından adam yani sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürüldüğü şayiasını yayıyor. İşte müşrikler son bir hamle yapıp, yani Müslümanları orada tamamen e, bitirmek, katletmek istiyorlar. Ama muvaffak olamıyorlar, elhamdülillah. Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anh, beraberindeki bir grup insanla birlikte, o Uhud'a gelen müşrikleri dağdan aşağı indiriyor. Yine İbn-i İsa'nın rivayetinde, Anlatıldığına göre eee Kureyş bu dağa çıkmak istiyor. İbni Hişam'ın da söylediğine göre bunlar hep Siyer tarihçileri. Bu arada Halid bin Velid, Müslümanların komutanı biliyorsunuz. Atlıların <gülüyor> üzerin atlılara komutanlık yapıyor. Zaten savaşından savaşın başından beri öyle. Suvarilerin başkanı, suvarilerin lideri. Daha doğru yönelince Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ım bunlara muvaffakiyet verme. Bunların bize doğru çıkmalarına imkan verme diyor. Ve nihayetinde Ömer İbn-i Hattab bu rivayetlere göre bir grup e, savaşçıyla birlikte yani Mücahit'le birlikte Aleyhisselatü Vesselam insanlarla birlikte onları aşağıya dağdan aşağıya indiriyorlar ve muvaffak, muvaffak oluyorlar. Böylelikle müşrikler son bir sefer daha ilişmiyorlar. Yani o istedikleri hücumu gerçekleştiremiyorlar. Bu arada kardeşlerim, işte savaşın son anları ya, <gülüyor> müşriklerin bu kadınları Müslümanlardan şehit olan kimselere müfveh yapmakla, yani ağzını, burnunu, kulağını kesmekle iştigal ediyorlar. Müfveh demek, öldükten sonra ağız, burun kesmeye müsleden. Aynı şekilde erkeklerden, müşrik erkeklerden bazıları da bunu yapıyorlar. Hatta, can çekişen yaralıları da öldürüyorlar orada. şehitle Şehitleri de şehit olacakları da öldürüyorlar. Yani kimseyi bırakmamaya çalışıyorlar. Bu müşrik kadınların komutanı ise Hint bin Utbe. Ebu Sufyan'ın karısı. Bedir'de öldürülen e, Utbe'nin kızı. Bedir'de hem babası öldürülüyor, hem kardeşi öldürülüyor, hem amcası öldürülüyor. Hepsi temizleniyor Bedir'de. Ya bunlar hep müşriklerin ileri gelenleri. Liderleri konumundaki insanlar. Utbeyi de Hamza radıyallahu anh öldürmüştü yani. Hint bin Utbe, işte bu Utbe'nin kızı, bu hıncını alabilmek için Hamza radıyallahu anh cesedinin yanına geliyor. Şöyle cesedin içerisini deşiyor, yarıyor, ciğeri çıkartıyor. Hamza radıyallahu anh ciğerini, subhanallah, ağzına alıyor, çiğniyor. Yutamayınca da tükürüyor onu. Bu kadar ileri derecede bir kini var. Ama biliyorsunuz bu kadın da Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle hidayeti dilediğine veriyor. Nice azgın, nice kafir, bu adam yani belki Müslüman olamaz diye insanların düşündüğü kimselere o zaman da bu zaman da öyle. allah Teala hidayet ediyor enneke la Allah yahdi men yesha senserdin hidayet edemezsin diyor. Allah ise dilediğine istediğine hidayet eder evet. Bu kadın Hind bin Utbe yine evden sakın rivayetine göre söylediği anlattığına göre müsle yapınca işte Müslümanların Ee, ölülerini, şehitlerin burunlarını, kulaklarını vesaire huzurlarını kesince onlarla ne yapıyor biliyor musunuz? Halhal yapıyor. Yani ayağına üstüne başına süs ediniyor onlara. Hatta o süsleri edindiği o halhaları kulaktan burundan elde ettiği halhaları e, Cübeyir bin Mut'in'in e, kölesi olan vahşiye veriyor. Biliyorsunuz Hamza radıyallahu anh'ın vahşiyi şehit etmişti. Hint bin Utbe'nin kiralık olarak tuttuğu bu vahşi Hamza radıyallahu anh öldürüyor. Bu Hint bin Utbe'de elde ettiği bu uzunlardan elde ettiği suçları ona veriyor. Sonra da çok yüksek bir yere çıkarak şiir okuyor. Sevincinden. Nara atarak. Diyor ki Bedir'e karşılık biz size ceza verdik. Harbe karşılık harptir. Savaşa karşılık Savaş zor bir savaştır Utbe babasını kastediyor Utbe'ye benim sabrım yoktu yani sabrım kalmamıştı onun acısına karşı ne kardeşime ne de onun amcasına karşı nefsim diyor, içim şu anda rahatladı ve nezrimi adamı yerine getirdim vahşi benim göğsümdeki diyor kini ve hınci rahatlattı ona hayatım boyunca şükredeceğim, teşekkür edeceğim. Ta ki diyor, kabrimde diyor, kemi kemiklerim çürünceye kadar ona teşekkür edeceğim diyor. Böyle bir şiir okuyor ondan sonra. Hıncını alınca. Bunlar Uhud Savaşı'nda gerçekleşiyor. Cereyan eden şeyleri. Bu arada Müslüman kadınlar ne yapıyor? Müslüman kadınlar savaşın bitiminde savaş meydanına iniyorlar Ve yaralılara tedavi ediyorlar. Savaşan kimselerin ağızlarına su veriyorlar. Yaralıların ağızlarına su veriyorlar. İmam Buhari'nin rivayet ettiğine göre sahihinde Enes'ten geliyor. Hadis Uhud günü Müslümanlar diyor hezimete uğradığı zaman Ayşe radıyallahu anhayı ve Ümmü Süleymi diyor. İkisi de kollarını sıvamış bir vaziyette. Hatta diyor ayaklarındaki süsü de görmüştüm halhalı hani o Araplarda şeydir adettir kadınlar ayaklarına süs eşyası olarak bir hal hal ta takıyorlar. Onlar diyor bu vaziyetteyken yani tam iş vaziyeti anlatılıyor burada. İkisi de diyor sırtlarına e, su kırbağalarını alıyorlar ve su taşıyorlar diyor. Evet. Sonra dönüyorlar tekrar getiriyorlar dönüyorlar tekrar getiriyorlar ve e, Müslümanların yaralıların vesaire Onlar e, da nasıl koluyorlar. Yine Buhari'nin Ömer bin Hattab radıyallahu anh rivayetine göre Ummu Salih adında bir bir başka kadın daha var. Bu da aynı şekilde Uhud günü Müslümanlara su taşıyan kadınlardan birisi. Taberani'nin e, Hasan bir isnatla rivayet ettiği hadise göre de Hamete Hamete binti Cahş el-Esedi. Bu da aynı şekilde yaralıları tedavi eden kadınlardan birisi. Hatıma radıyallahu anha, Aişe'nin selamın kızı. Kocası Ali ile birlikte Aişe'nin selamın yüzündeki yarayı yıkıyor, oraya su serpiyorlar. Suyla yıkıyorlar yani. Buhari'nin rivayetine göre Sehl'den gelen rivayette diyor ki vallahi ben diyor Sehl, eee Aişe'nin selamın yarasının kimin hadını iyi biliyorum. Ve suyu kimin onun üzerine, yarasının üzerine döküp de yıkadığını, neyle yıkadığını, neyle tedavi ettiğini iyi biliyorum. Fatma radiyallahu anh'tı diyor. Kızı Fatıma onu yıkadı. Ali radiyallahu anh da kalkanıyla ona su döküyordu, yarasının üzerine, temizlemek, yıkamak için diyor. Allah'a Allah. emanet olun. Fatma radiyallahu anh, suyun yarayı böyle daha da azdırdığını görünce, E, yerdeki hasırı yakıyor yani bütün tür e, sergi gibi bir şey yani eskiden hasırdan kamıştan yapılan yer sergide onu yakıyor yakınca aleyhissalatü vesselam'ı yanasına yapıştırıyor ve yaranın kanını dindiriyor bu şekilde tedavi ediyorlar aleyhissalatü vesselam'a Muhammed bin Mesleme radiyallahu anh Onun kıssasını anlatmıştım size. Yahudi kimi öldürüyordu? Ke'ab bin Eşref'i öldürüyordu değil mi? Evet. Bedir'den sonra. Muhammed ibni Mesleme radiyallahu anh ta aleyhissalâtu vesselâm'a tatlı bir su getiriyor. O sudan içince işte bu sıkıntılandayken aleyhissalâtu vesselâm ona hayır duasında bulunuyor. Sonra işte bu Uhud'da aldığı yaralar, sıkıntılar, yorgunluk ve bitkinlikten dolayı oturuyor ve asabına oturarak namaz kıldırmıyor. Oturuyor, ashabı arkasında ayakta olarak namaz kılıyor. Yani bir taraftan da bakın savaş devam ederken veyahut da savaşın getirdiği sıkıntılar devam ederken bir taraftan da kıyamete kadar İslam ümmetine kolaylık olacak fıkhi bilgileri, fıkhi uygulamaları daha doğrusu göstermiş oluyor. Bir taraftan hayat mücadelesi veriliyor, bir taraftan bir şeriat vaz ediliyor, yani ortaya konuyor. Onunla da ondan sonraki gelen tüm Müslümanlar amel edecek çünkü. Daha bunun gibi neler? Evet. Kardeşlerim, Müslümanlar kendilerine isabet eden bu sıkıntı, eza, cefa, cefa. Resulatü vesselama isabet eden başına gelen bu musibetlerden çok müteessir oluyorlar. Üzülüyorlar, kederleniyorlar. Bunun üzerine Allah azze ve celle onlara bir uyuklama indiriyor. Onlara bir uyuklama yakalıyor. Bunu size daha önce anlatmıştım. Allah azze ve celle savaşlarda Müslümanlar böyle bir uygulama hali tutturduğu zaman onlara rahmet ediyor. Onlara muvaffakiyet veriyor demektir. Bu, bu Bedir'de de oluyor biliyorsunuz anlattığım üzere. Bir an bir böyle kısa bir dönem, az bir vakit uyukluyorlar. Sonra kendilerine geliyorlar. Bir bakıyorlar ki yorgunlukları, bitkinlikleri yani o sıkıntıları geçmiş, kalpleri mutmain sükunete ermişler. Allahu Ekber. Buhari bu olayı Ee, Ebu Talha'dan El-Enfari'den şöyle anlatıyor Ebu Talha Diyor ki ben diyor Uhud günü u Uyuklamanın tuttuğu Kimseler arasındaydım diyor Bazılarını da tutmuyor uyuklama Onlar kim şimdi ayet söyleyecek Uyuklamanın tuttuğu kimseler arasındaydım Defalarca diyor Uyukladığımdan dolayı böyle kılıcım yere düştü, onu aldı, almaya yeltendim demek istiyor yani. Defalarca diyor, kılıcım elimden düştü diyor. Düşüyordu, ben onu alıyordum. Düşüyordu, ben onu alıyordum diyor. Böyle bir uyuhu hale kaplıyor. Bunu ise allah Teala, Ali İmran suresinde şöyle anlatıyor. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدَ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَسَنْ يَغْشَى Sonra, sonra, Bu üzüntüden, kederden, sıkıntıdan sonra sizi sizden bir grubu, grubu kaplayan, üzerlerine inen bir böyle e, uyuqlama hali, emniyet hali hasıl oldu diyor. Allahu Teala bunu indirdi. Ve taifetun kad ehmettun nefsum. Bir grupta kendi kendi canlarının, kendi nefislerinin derdine düşmüştü. Yedunnu nabillahi alal Allah hakkında haksızca, bilgisizce cahiliye zannı ile zanda bulunuyorlardı. Yequluna hellana min el-emri shay? Diyorlardı ki bundan bizim bir şeyimiz var mı? Yani bu, bu hususta bizim elde edeceğimiz bir şey var mı? Savaşa çıkmakla bizim için herhangi bir iş var mı? Diyorlar. Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Kul innal emra kullahu lillah. De ki, işin tamamı İşte bu ayet-i kerime Allah Azze ve Celle <gülüyor> münafık kimselere işaret ediyor. Hani bizim bu savaşta ne işimiz var diyen kimselere işaret ediyor. Bir grup böyle uygulama hali alıyor ki onlar halis müminler. Diğer grup ise uyuklama hale almıyor. Onlar boyuna konuşuyorlar. Allah-u Teala hakkında kötü zanda bulunuyorlar. Sunum i̇şte bunlar münafık kimseler. Onların ilgisi, alakası ancak kendi nefisleri. İslam'ın geleceği Müslümanların başına isabet eden musibetler değil. Allah da bu ayet-i kerimede onları zemme diyor yani yeriyor. Tabi bu arada... Müslümanlara, müminlere nimetini hatırlatıyor. Evet. Onlara, yani uyuklama hali vererek onların nefislerine, içlerine, kalplerine bir rahatlık ve sükunet indiriyor. Bunu da hatırlatmış oluyor. Şimdi, işte bu aşamalar ilerlerken, müşrikler, Müslümanları tamamen bastırıp sindirip ortadan kaldırmaktan yana ümitsizliğe kapılıyorlar. Savaşın bitmeyeceği Müslümanların artık böyle amansız dayanma gücüne karşı müşrikler iyice bitkin düşüyorlar. Yani. Çaresiz kalıyorlar. Yani savaşı bitirme, savaşı tamamen kendi lehlerine çevirip de Müslümanları ortadan kaldırmaya güçleri yetmeyince bu Uhud Dağı'nın işte Uhud yol, Dağı'ndaki o patika yollardan e, çekiliyorlar. Müslümanları kovalamayı onların arkasından gitmeyi bırakıyorlar. Lakin Ebu Sufyan, işte bu e, müşriklerin kumandanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüp ölmediğinden iyice emin olmak istiyor. Buhari'nin rivayetinde Ebu Sufyan sesleniyor. Sahi olarak geldiğine göre. Ey kavm, içinizde Muhammed var mı? Diyor. Ses yok. Muhammed var mı içinizde? Ses yok. Muhammed var mı içinizde? Ses yok. Üç sefer sesleniyor. Sonra bu sefer cevap gelmeyince Ebu Kuhafe Ebu Kuhafe Ebu Bekir Ebu, Ebu Bekir Radıyallahu anh'a kast ediliyor. İbn Ebu Kuhafe Yani Kuhafe'nin Ebu Kufa, e, Kuhafe'nin oğlu demek. Babasının adı e, Kuhafe. Mekke'nin Fethi döneminde Ebu Bekir'in babası Müslüman oluyor. Çok yaşlı bir vaziyetteyken. Allah ona İslam'ı nasip ediyor. Peki diyor Ebu Bekir'i kastederek var mı? Üç defa sesleniyor. Kimse cevap ediyor. Peki Ömer İbnül Hattab içinizde var mı diye sesleniyor daha doğru. Kimseden cevap yok. Ömer anh, kendini tutamıyor diyor ki ey Allah'ın düşmanı yalan söyledin bu. senin saydığın kimseler muhakkak hepsi de diridir diyor hepsi de canlı senin için ancak geriye seni rahatsız edecek şeyler kalmıştır diyor cevap veriyor Ömer radıyallahu anh. evet bu bu karşılığı duyunca Ebu Sufyan diyor ki Bedir'e karşılık bugün. Yani Bedir'in intikamını aldık demek istiyor. Ve savaş karşılıklıdır. Bazen bir taraf yenilir, bazen yener diyor. Demek istiyor. Sonra Ebu Sufyan konuşmaya devam ediyor. Siz diyor ölülerin içerisinde müthle yapılmış, burnu, ağzı, kulağı kesilmiş insanları bulacaksınız. Ben bunu emretmedim. Ben böyle bir şey söylemedim diyor adamlarıma. Ama yaptılarsa da Onları yasaklamadım. <gülüyor> <gülüyor> yapsalardan diyor beni şey yapmaz. Üzmez. Sıkıntıya sokmaz diyor. Sonra da böyle şiir gibi şunu okuyor. Ulu hubel, ulu hubel diyor. Yani hubel putu yüceldi. Yüksek ol. Değerli ol. Diye böyle bir şiir şeklinde söylenmeye başlayınca aleyhissalatü vesselam ona cevap veriyor diyor. Hani sosyolarda ya cevap verin diyor. Diyorlar ki ashab E Allahün Resulüne nasıl cevap verelim? Diyor ki Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi Allahu a'la Allah en yücedir ve en değerlidir şeklinde cevap verildi. Ona bu şekilde cevap veriyorlar. Bu sefer Ebu Süfyan diyor ki inna lenel uzza. Bizim uzzamız var, uzzamız var demeye başlayınca Ali ona cevap verin. Cevap vermeyecek misiniz? Deyince e, Nasıl cevap verelim diyor ashab Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Şöyle deyin mevlana, mevla Allah bizim Mevlamızdır Sahibimizdir sizin Mevlanız yoktur Böyle cevap verin diyor Bu şekilde Ashabını yönlendiriyor ve Ebu Sufyan'ı karşılıksız bırakmıyorlar Müellif, e, Doktor Amri'den, e, onun da Siyer adlı bir kitabı var, yani Siyer'le ilgili bir kitabı var. Onda diyor ki, bu adam, e, Ebu Sufyan'a karşı ilk defa Aleyhisselatü Vesselam'ın cevap verdirmemesi, vermemesi, onu küçültmek için diyor. Onu yani hiç saymamak için, bazen hiç cevap vermemek, karşı taraftakini küçümsemekti. Sonra Ebu Süfyan kendinden geçip de böyle e, kibirle büyüklenmeyle e, kendinden geçtiği zaman iyice böyle kabarıp büyüdüğünde bu sefer onu tahkir etmek için işin hakikatını haber verdirtiyor aleyhissalatü vesselam. Bundan dolayı diyor. Sonradan e, onlara cevap verildi diyor. Ebu Süfyan'a cevap verildi. Zaten e, bu ifadelerden anlaşıldığı üzere fevhid devreye girince Allah Azze ve Celle'nin yüceliği girince hemen cevap verdiriyor. Hani adam hubel hubel deyip de şirk koştuğu putunu öne sürünce Aleyhisselatü Vesselam'da cevap vermeyecek misiniz diyor. Ve nasıl cevap vereceklerini de onlara ashabına öğretiyor. Ömer Radiyallahu an bir başka rivayette şöyle diyor. Bizimle sizin ölüleriniz eşit değil. Bizimkiler cenneti sizinkiler ateştedir diyor. Sonra, Ömer radiyallahu anhu söyleyince, Ebu Sufyan cevap veriyor. Ebu Sufyan diyor ki, ey Ömer gel, yaklaş diyor. E s.a. da Ömer'e radiyallahu anhu in diyor, bak bakalım ne, ne diyor, bunun işi nedir? Yani Ebu Sufyan'ın derdi ne? Diyor. Ebu Sufyan diyor ki, Allah aşkına diyor, ey Ömer. Biz diyor, söyle bakalım diyor, Allah aşkına diyor. Muhammed'i öldürdük mü diyor. Ömer radiyallahu anh hayır Allah'a hayır. Muhakkak ki diyor şu anda o bir senin diyor, ey Ebu Sufyan, konuşmalarını işitiyor diyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ölmedi, o deridir diyor. Ebu Sufyan da diyor ki, sen diyor, sen i̇bn Kum eden, yani peygamberi öldürdüğünü söyleyen o müşrikten bana diyor, daha doğru sözlüsün, daha sadıksın diyor. Ebu Sufyan. Yani Ömer radıyallahu anh ve ashabın birçok özelliği, birçok özelliği, müşrikler arasında da, müminler arasında da belli, bariz, çok sağlam, dürüst, yani sözüne sadık söylediği şeyi yerine getiren bir insan. Sadıklığıyla bilin. Ama bugün birçok kardeşimiz, bizler de bu hastalıkla sözümüze sadık değil sözümüze hep muhalefet etmekle sözümüzü yaralamakla meşhur olmuşuz ya hemen bundan bir iş yapalım mı bununla bir şey e, ortaklık edelim mi buna bir emanet vereyim mi aman dikkat et diyor yani birçok insan hakkında böyle bir yaralama var ne'udu billah inna lillahi ve inna ileyhi raciun bu bir musibet Müslüman sözüne vefa gösterir. Munafık gibi değildir. Münafıklığın özelliklerindendir. Söze vefa göstermemek. Ahde vefa göstermemek. Allah bizi bundan korusun Müslümanlar. Evet. Sonra Ebu Sufyan Ebu Sufyan giderken İşte böyle bu konuşmalar yapıldıktan sonra giderken diyor ki gelecek sene diyor Bedir'de buluşalım. Yani tekrar savaş için, vuruşmak için Bedir'de buluşalım deyince aleyhissalatü vesselam ashabından bir adama de ki ona evet o, o gelecek sene sözleşmemiz Bedir'dir diyor. Ve bu şekilde Ebu Süfyan çekilip gidiyor. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eee ali radiyallaha anha Diyor ki git takip et bakayım şunları Yani bunlar ne yapacaklar Ne yapmak istiyorlar Bir takip et bakalım Eğer develerini e, Develerin üzerine binecekler Ve Atlarını da uzaklaştırıyorlarsa O zaman Mekke'nin yolunu tutacak Yani Mekke'ye gidecekler Bunu istiyorlar demek Muratları Mekke'de Eğer atlarına binerler de Develerini de sürüyorlarsa o zaman Medine'ye gidecekler. Medine'yi murat ediyorlar. Ee, onların üzerine ben diyor Allah'a yemin olsun ki göndereceğim ve onlarla savaşacağım diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bak o haldeyken. Ama onlar e, atlarını uzaklaştırıyorlar. Develerin üzerine binip doğru mekkenin yolunu tutuyorlar. Evet. Onlar gidince Aleyhisselatü Vesselam Zeyd İbn-i Sabit'i görevlendiriyor. Enes İbni Nadır'a bakması ve araştırması için. Enes İbni Nadır biliyorsunuz Uhud'un kahramanlarından birisi. 80 küsür tane yara almış bir insan. Zeyd bin Sabit, Enes İbni Nadır'ı son halindeyken, yani nefes alıp verirken, can çekişirken buluyor ve ona Aleyhisselatü Vesselam'ın selamını getiriyor. Enes İbni Nadır selamı alıyor, ve Zeyd de Enes bin Nadir'in son vasiyetini alıyor o şekilde onu şehitler arasında bırakıyorlar bir başka rivayette Müslümanlar e, ölüleriyle iştihal ederken Uhud'da Uhud savaşının bitiminde aleyhissalatü vesselam diyor ki kim diyor Said İbni Rabbi'ye bakar. Yani kim onu araştırıyor diyor. Bunlar hep Uhud'un şehitleri. O diyor ölüler içerisinde mi yoksa diriler içerisinde mi? Kim bakacak diyor. En sağlık bir adam diyor ki kendisinden Muhammed İbni Mesleme de deniliyor. Ayetlere göre. Ben bakarım ey Allah'ın Resulü diyor. Ve nihayetinde yaralar içerisinde ve son nefesini alırken Said ibn-i geliyor, Ensari'ye. <gülüyor> diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam, beni sana bakmam için görevlendirdi. Sen ölüler içerisinde misin? Diriler. Ona diyor ki, ben ölülerin içerisindeyim. Son halinde. allah Ekber. Bir başka rivayette, aleyhissalatü vesselam, eğer diyor, Said ibn-i görürsen, ona benim selamımı söyle. Ve nasıl olduğunu, nasıl hissettiğini sor ona diyor. Gönderdiği adama. Adam diyor ki ben diyor şehitleri şöyle dolaştım ve onu diyor böyle son nefesini alırken yakaladım, buldum. Ve 70 küsür tane ya kılıç, ya ok yahut da mızrak darbesi almıştı diyor. Enes i̇bn Nadir 80 bu da yetmiş küsür tane. Ona Ali Sıratu selamını söyledim. Ve o ona dedim ki Ali Sıratu sana soruyor. Nasıl hissediyorsun kendini? Ali Sıratu selamını aldıktan sonra diyor ki ben cennetin diyor kokusunu alıyorum. Allah bak. Cennetin kokusunu hissediyorum şu anda diyor. Ve ensarlılara benim hemşerilerime, ensarlarıma Söyle, vasiyet ediyor işte o anda. Allah'ın izniyle cenneti elde edecekken, tam ölüm anı şehit olmak üzereyken vasiyette bulunur. Diyor ki, eğer diyor Allah'ın Resulüne bir şey olursa sizden birisinin gözü bakarken, yani canlıyken demek, gözü bir yerlere bakarken, imkanı varken demek. Allah Resulüne bir şey olursa başına bir iş gelirse Allah'ın Allah katında sizin hiçbir özrünüz olmaz. Hiçbir ma mazeretiniz yoktur. Diyor. Hiçbir mazeret olamaz. Yani Allah'ın Resulüne sahip çıkın Hı. diye ensarlalara vasiyet ediyor. Ondan sonra gözü yaşla doluyor ve şehit oluyor. Allah onlardan razı olsun. Hı -hı. İşte bu hoş kokulu vas vasiyet ve Müslümanların içlerinde, kalplerinde çok derin bir tesir bırakmıştır. Bunun gibi nice değerli insanlar bu şekilde Allah'ın uğrunda, Allah Azze ve Celle'nin dini uğrunda hiçbir şekilde çekinmeden şehit oluyorlar. İbn-i Hişam'ın rivayetine göre Ebu Bekir radıyallahu anh kardeşlerim <gülüyor> Bir gün e, bir yerdeyken bir adam onun yanına giriyor. Ebu Bakır'ın yanında da kucağında da bir tane kız çocuğu. Küçük bir kız çocuğu. Onu öpüyor böyle Neyse neredeyse emiyor yani. Öpüyor elini yüzünü neyse işte. Soruyorlar bu kız kimin? Diyor ki bizden, bizden çok hayırlı bir insanın kızı diyor. Bizden çok hayırlı bizden daha hayırlı bir insanın kızı diyor. O Said bin Rabbi Akabe'de <gülüyor> Akabe günü biat edenlerin, biat eden liderlerden biridir. Bedir'e şahit olmuştur. Yani Bedir Savaşı'na katılanlardan biridir ve Uhud'da şehit olanlardan biridir. İşte bu onun kızıdır diyoruz. Allahu Akbar. Radiyallahu anhu Son olarak Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir kişiyi daha arattırıyor. Hanzala bin Ebi Amr. Araştırıyorlar, arastırıyorlar ve Hanzala'yı savaş meydanının uç, öyle en köşesinde buluyorlar. Bakıyorlar ki üzerinden damlana, su damlaları damlıyor. Hazreti Ömer'e Eşine sorun diyor. Eşine bir sorun bu ne haldir diye. İbn Hibban'ın rivayetinde bu hadis sahih. Şeyh Albani rahmetullahi aleyh'ten eh, Ahkamu Cenayiz adlı kitabında bu rivayeti sahihliyor. Abdullah bin Zubeyr'den geliyor rivayet. Diyor ki Ali sizin arkadaşınızı melekler huslettiriyor. Melekler huslettiriyor. Neden olduğunu anlamak için diyor ki Ali İsnaatü sallallahu aleyhi ve sellem eşine bir sorun bakalım. Yani bu hal nedir diye. Eşi diyor ki savaş çığlıklarını, savaş bağrıltılarını işittiği zaman diyor, o cünüptü. O şekilde savaşa çıktı. Yani bu haldeyken şehit oldu demek istiyor. Bu haldeyken vefat etti. Aleyhisselatü Vesselam işte bundan dolayı, işte bu sebeple melekler onu guslettiriyor diyor. Eşiyle affedersiniz, eşiyle birlikte iken daha sonra işini bitirdikten sonra belki de bitirmeden ama gusl edemeden yıkanamadan savaşa geliyor. Ve orada şehit oluyor. Allahu akbar. Melekler onu guslettiriyorlar, yıkıyorlar. Onun için üzerinden damlalar damlıyormuş. La ilahe illallah. Bundan sonra da onun adı gusledilen hanzala diye kalıyor. İnsanlar evet. arasında böyle biliniyor. Allah onlara razı olsun. Evet. Allah Azze ve Celle bunların yolundan gitmeyi bizlere nasip etsin. Evet. Bu gibi değerli insanların izinden giden insanları içimizden çoğazsın. Evet. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, kardeşlerimizi bunları örnek alan kimselerden eylesin. Evet. Ve bizleri de cennette, firdeviste Adın cennetinde onlara komşu eylesin. Onlarla buluşmayı nasip eylesin. Çünkü orada cennette dünyalık şeylerden bahsedilecek. Dünyada geçirilen, geçirilen, yapılan işlerden, baştan geçen şeylerden bahsedilecek. O zaman inşallah onlardan canlı cennet dinleriz. Allah azze ve celle onlara komşuluğu nasip etsin. sallallahu ala nebiyina Muhammed subhaneke Allahu nabiyana eşhedü en la ilaha illallah